Peki kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin kopması Allah'ın bilgisinde sırdır, saklıdır. Fakat muhtelif işaretlerden kesin olmamakla beraber sanki yakın olduğu anlaşılıyor. Bu işaretler nelerdir? Çevrenin kirlenmesi onun bize yakın olduğunu gösterir. Bilimlerin çok hızlı bir gelişme işine girmesi, insanların maddeye fazla önem verişi, manevi boyutu kaybedişi ve buna benzer çok deliller var ki biz herhalde kıyamete yakın bir dönemde yaşıyoruz. Gerçi insan önce kendi ölümünü düşünmeli. Önemli olan kendi ölüm ve kıyametidir. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, ''Hocam, kıyamet ne zaman gelecek?'' demiş, ''Hangi kıyametten soruyorsunuz? Küçük kıyamet mi, büyük kıyamet mi?'' ''İkisini de soruyoruz hocam'' demişler. ''Büyük kıyamet benim ölümüm, küçük kıyamette hanımımın ölümüdür'' demiş. Esas ölüm insanın kendi kıyametidir. ''Kişi öldüğü zaman kıyameti kopmuştur'' diye bir hadisi şerif de var değil mi? ''Evet.'' Çünkü kişi bir dünyadır, bir alemdir. Onun kıyameti kopmuş olur.